İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel. Günaydın, günaydın Ömer hocam. Günaydın İzel günaydın. Bey. Can, günaydın hoş geldin hoş bulduk nedir haftanın karikatürleri ee, valla e, oldukça yoğun bir hafta geçirdik aslında kutsal ağırlıklı yoğun bir hafta diyebilirim evet önce e, geçen hafta hatırlayacaksınız, nottan katedrali yangınıyla başladı haftamız böyle ateşi duman'a bulduk ee, daha sonra işte biraz önce sözünü ettiğimi bilmiyordum extension rebellion e, Yokoluş İsyanı Hareketi İngiltere'de başlayan. Hafta ortasında Mazbataya kavuştu İstanbul. Derken bayramlar geldi. Cuma günü Yahudilerin Özgürlük Bayramı Fesah kutlandı Yahudi Dünya'sında. Öte yandan Müslümanların da aynı gün aynı akşam Berat Kandili kutlandı. Ardından da isyanların Paskalya, Pas -paskalya. Bayramı. Paskalya hepsi bir arada. Ortodoks da. dünyası gerçek hafta kutlayacak gerçi ama. Fakat maalesef maalesef e, hafta sonu işler karıştı. Yani e, hafta sonunda yaşananların ve söylenenlerin ne yazıktır ki mizağa gelir yanı yok dedi bugün Tan Oral e, sabah e, T24'teki köşesinde. Evet. E, biz hafta başına dönecek olursak not tam yangını üzerine çok yazıldı çizildi. İlk iki gün hemen herkes şoktaydı ve çok üzgündü insanlar. Ancak sonra onarım için yapılan bağışlar açıklanmaya başlayınca ortalık biraz verdi. Başta o sarı yeniliklerin sesleri, itiraz sesleri yükselmeye başladı falan. Ee, ben ilk karikatürü e, Fransız veteran karikatürcüğü Robert Musso'dan seçtim. Ee, yaşlı karikatürcü Fransız itfaiyesine bir metiye düzmüş aslında. Çünkü Fransız itfaiyesi gerçekten de yangında çok soğukkanlı ve bilinçli davranarak ve yukarıdan da su sıkmayarak... E, Trump'ın tavsiye ettiği gibi pek çok değerli eşyayı hatta altarı, büyük açı vitrayları falan kurtarmayı başarmıştı. E, aslında bu Fransız itfaiyesinin uyguladığı protokol 160 yıllık bir protokolmuş. Yani önce e, yerine konulamayacakları insanları ve canları kurtaracaksın. Daha sonra sanat eserlerini ikinci sırada, üçüncü sırada altarı. E, en sonra da mobilyayı ve bina nasıl yenilenir. Ee, onu bırak isimden bir protokolleri varmış. Biz bu karikatürde katletirenin içindeki o değerli e, aziz ya da melek heykellerinden birini itfaiyeci kıyafetleri içine bürünmüş e, halde görüyoruz. Öyle, melek Başı, kanatları var. E, evet melek uzun melek kanatları. <gülüyor> e, başında da hale var. E, fakat elinde de e, itfaiye ortamı var. Evet. Teyker'in ayaklarının dibinde de onlarca taze çiçek bırakılmış. Ee, bu da herhalde Paris halkının veya e, insanlığın bir teşekkürü olsa gerek. Fakat Hollandalı e, çizer Kjerd Svojarts e, bambaşka bir açıdan yaklaşmış. E, onun iki karelik karikatının ilk adet böyle kızıl renkte bir form var ve e, harabeye dönmüş bir binanın önünde Sefil vaziyette oturan üç kişilik savallı bir aile görüyoruz. Ee, harabelerin tepesine de bombalar yağıyor. Ee, çünkü çünkü burası Yemen. Yemen diye bir tabela var orada zaten. Ee, ailenin ellerinde ise büyüyecek bir pankart açık. Ee, Pankartta da help yazıyor. Yani e, indirildi. Yardım istiyor. Yardım hatırladım. Evet. Altındaki ikinci karede ise aynı manzara var. Şu farktaki o kızıl fonun önündeki harabenin yerinde yanmış olan Dame katedralinin e, görüntüsü var. E, üç kişilik ailenin yerinde ise bu defa o Dame katedralinin çatısındaki o korkunç görünümlü bunlara gargoyle diyoruz. Gargoyle evet. Evet gargoyle. E, aslında hat dilinde çörten. Çörten. Evet aşık ağızlarından bu canavarların çatıların çevresinde diriken yağmur suları böyle duvar temelinden uzağa akıtma işlevine sahipler. Her neyse karikatüre dönersek bu üç gargoyle heykeli e, tıpkı Yemen'deki aile gibi sesil olmuş. Onların da ellerinde bir help e, yazılı pankart var. Ama bu kez heykellerin yardım çağrısına koşan kocaman bir el var. İşte o kocaman el e, şişkin böyle bayağı şişmiş bir Büro torbasını uzatıyor yaratıklara, para torbasını uzatıyor. Evet. Aradaki tezata dikkat çekmiş Yemen'le e, Paris arasındaki tezata dikkat çekmiş Cerd Royans. E, sıradaki karikatür yok oluş e, isyanı ile ilgili artık e, biraz önce de siz ifade ediyordunuz e, basında iyicene ses getirmeye başladı. Brexit'ten gerçekten de bıkan İngiliz karikatürcüleri, e, hatta dünya basının önemli köşe başlarını tutan e, karikatürcüler bu konuya bir bir el atmaya başladılar. E, Le Monde çizeli e, konuğumuz olmuştu ve pek e, sıcak bakmıyordu o zamanlar olaya. Nihayet o da bu konuda çizmeye başladı. E, Plantin'in karikatüründe e, her şeyden biraz var aslında. Karikatürde sol tarafta böyle krisel acırmaya karşı eylem yapan bir grup görüyoruz. E, ellerinde pankartlar falan, barış çağırıyorlar. Evet. Ortada ise dumanlar tüten bir dünya küresi, e, bildiğimiz o e, coğrafya e, kürelerinden bir tanesi. Fakat üstünden dumanlar çıkıyor böyle. Kürenin tepesinde ise Kanada Air'a ait bir yangın söndürme uçağı. Evet. <gülüyor> Hepsini bir araya getirmiş. Evet. Sağ tarafta ise kahramanımız tabii. O sarkan uzun böyle yerlere kadar sarkan kırmızı kravatıyla e, Trump'ı görüyoruz. Trump'ın sözleri şöyle tercüme edersem. Yanıyorsa ana değeri göndeririz. Evet e, hakikaten de başkan Trump noktan yangını öğrenenimiz bir paylaşım yapmış ve derhal edireli. Su tankerliliğiyle havadan su sıkılmasını önermişti. Hayır onda, ondan önce bir şey var lütfen ekleyeyim. E, acele, evet. acele etmek lazım dedi. En, ha, evet evet onu, evet. onu hiç akıl edemediği için Fransızlar ve evet. dünyanın geri kalanı böyle bir acil durumda acil hareket etmeyi. Evet o, o uyarmıştı. Allah'tan dinlemişler evet. evet. Allah'tan <gülüyor> dinlemişler bir takım şeyler kurtuldu. Evet 17 Nisan gününe dönecek olursak Çarşamba günü nihayet e, YSK Ekrem İmamoğlu taz, Mazbatısını verdi ve e, Yalnız İstanbul değil Neredeyse bütün ülke derin bir oh çekti Birden bir hava değişti Yağmura ve soğuğa rağmen insanlar birbirlerine nedense hoş geldin Bağır mesajları göndermeye başladılar Milliyet'ten Elcan Akyol da e, bu acayip Durumu çok güzel yakaladı bence Ve hemen e, karikatüre dönüştürdü Ercan'ın karikatüründe yaşlıca iki erkeği bir korulukta ya da parkta görüyoruz. Yan yana oturuyorlar. Yaşlıların bir tanesi bize yakın olanının şapkası havalarda mutlu derin bir oh çekiyor ya Nihayet bahar geldi mirim diyor. <gülüyor> Yanımdaki sakaldı ve yerinde de tesbih var yaşlı adamın. O sanki karşı çıkıyor. Lütfen siyasete girmeyelim beyefendi diyor. Evet. evet, bahar geldi. Ben bahardan korkuyorum aslında ee, Ömer Hocam. Gerçekten yani havalar iyi giderken birden bozulu veriyor. Yok yere üşütüyoruz falan. Yani ne bileyim bu hafta içinde de öyle oldu. Ee, Mazbatan'ın sebebi, sebebi de Sitte-i Sevir fırtınasıydı. Onu da evet, ha, söylemiş olalım. Evet. Evet. Bunu not ediyorum hemen. <gülüyor> of. <gülüyor> Bekteyi sevir fırtınası Sitte'yi sevir, evet. Sitte sevir bugün, bugün, evet Bugün sonu ama Yine de bugün sokağa çıkmamakta yarar var değil mi? Evet <gülüyor> Evet İmamoğlu'na Mazbat e, mazbatanın verilmesinden bir gün sonra e, Biliyorsunuz Cumhuriyet Gazetesi'nin eski çizeri Musa Kart ile diğer gazeteciler işte Kadri Gürsel Büray Öz, Hakan Kara Önder Çelik, Emre İper Bülent Tutku. Ve Mustafa Güngör, Kemal Güngör'ün tekrar hapis cezası almaları gündeme geldi. Evet 5 yıla kadar ee, cezaya çarptırılmış 8 kişi evet. tarihi adalet adına 100 kızartırcasından geçecek bir mahkeme süreci sonunda 5 evet. yıla kadar cezaya çarptırılmış 8 arkadaşımıza diyor. Ee, i̇stinaf Mahkemesi'nde onaylanan cezalarının Uyap'a yüklenmesiyle cezaevi yolu gözüktü. Bugün, yarın, öbür gün demiş Tayfun Atay. Cumhuriyeti cezası ile sevdik biz başlıklı yazısıyla. Ve nasıl olduysa bu Uyap'a hemen mazbatanın alınmasından bir gün sonra yüklenmiş. Evet, aynen öyle. Ee, Musa Akar Twitter'da e, Twitter'da şöyle bir paylaşımda bulundu. ETS'yi 3 günlük tatil için aramamız Sütö ile irtibat sayıldı Aylarca hapis yattık Anlaşılan bu yeterli bulunmadı ETS patronunun Kültür ve Turizm Bakanı Olduğu bir dönemde Bir yıl 16 gün daha hapis yatacağız Türkiye'de tatil o kadar da ucuz değilmiş Diye kendini ifade etti evet. e, Bu arada gazetecilere destek de e, Hemen hemen her yerden geliyor. Karikatürcüler e, bu konuda çok e, e, yoğun çalışıyorlar, çiziyorlar, çok üretkenler. E, Portekiz'den bir karikatür seçtim ben. Gargalo adlı karikatürcünün e, gerçekten enteresan. Cumhuriyet gazetesinin birinci sayfasını kurgulamış Gargalo. E, orijinalinden biraz farklı bir Cumhuriyet e, logosu görüyoruz. Cumhuriyet'in o C harfi ilk birinci harfi hilal şeklinde. İ e noktası ise Yıldız şeklinde çizilmiş yine kırmızı fon üstünde e, Gazetenin birinci sayfasında Büyük kontolarla okunabilen Tek bir haber var O da şöyle Gazeteciler tutuklu Sayfanın farklı yerlerinde de Beş tane fotoğraf yer alıyor Tabii bunlar elle çizilmiş e, Fotoğrafların hepsi birbirinin aynı e, Karanlık bir fonun önünde Demir parmaklıklar Ve bu, bu parmaklıklara Tutunan eller e, Çok anlamlı bir karikatür tabi bir başka karikatür içinde karikatür durumu da olduğunu ben müsaadenle ekleyeceğim bu haftanın evet. karikatürlerine. Şimdi tam Cumhuriyet Gazetesi'nin böyle gargalo tarafından yapılmış bence çok hoş karikatürünün yanı sıra bir de istenmeyen bir karikatür var. O da bugünkü Cumhuriyet Gazetesi. Cumhuriyet evet. Gazetesi'nde tek kelime yok. Kendi sekiz yazarlarının hapse girmesi. Yazarlarının, çalışanlarının filan bu da bir başka acı karikatür olsa gerek diye düşünüyorum ve şeyin de yazdığı yazıyı da tamamlarsak Tayfun Atay'ın T24'te Cumhuriyeti cezasıyla sevdik bizlerinden bir alıntıyla evet. tamamlığımızın verirsen, o da evet. diyor ki yani Cumhuriyet Tekten kopmuş olsalar da Cumhuriyet'in gazetecilik adına onuru ve yükü hala omuzlarında olarak kimi hapse kimi de hapis yolu gözlemeye koşulu yaşam sürenler var aramızda. Bugün saat 12'de İstanbul Barosu'nun İstiklal Caddesi'ndeki binasında onlarla birlikte Cumhuriyet Gazetesi davasının aynı şekilde cumhuriyetsiz kılınmış diğer sanıkları ve avukatları basın açıklaması yapacaklar. Sonra da koptukları, koparıldıkları gazetenin tarihine hiç kuşkusuz büyük bir onur nişanesi olarak geçecek. Gazetecilik pratiğinin bedelini an itibariyle en ağır şekilde ödemek durumundaki arkadaşlarıyla onları cezaevine uğurlamadan önce son bir kez kucaklaşıp helalleşecekler diyor. Ve şey de, yani diğer gelişmeleri de anlatmış. Bu... Yani ikili yani İstanbul Maltepe'deki kalabalıkları da anlatmış. Öbür yandan da örtülü faşizmi yaşadığı da açık faşizmin ayak seslerinin duyulduğu da söylenebilecek ortasından iki ayrı topluma yarılmış bir ülke diye devam etmiş. Ve kutuplaşma siyaseti karşısında melezleşme seçeneğini hayata geçirme yolunda birleştirici, kucaklayıcı mahiyette 16 milyonluk bir mega şehrin bütününe yönelik imserliği teşvik eden mesajlar. Yani tam bir diyor. Yaprak döner, bir, yaprak döker. Bir yanımız, bir yanımız bahar bahçe tablosu demiş. Evet. Ve böyle bir şey işte. Evet. Yani ne diyebilirim? Diyorlar ben hep. şeyler yazılıyor, söyleniyor ama maalesef. Bu arada e, Cumhuriyet'te yanılmıyorsan yanlış hatırlamıyorsun. dün Amerikanlıların bu konuda bir yazısı vardı. Aa, ne iyi. Ee, Mutlulmuş evet. demek. Çok sevindim. Evet. Heyecanlandım yani. şimdi. <gülüyor> e, son e, karikatür yine böyle bir kurgu kapak. O da Amerikan vergisi bu Dönüyor kurum e, kapağı. E, bugün Edeko derginin pek çok kapağına imza atmış olan Barry Blit adlı bir karikatürist var çok başarılı. 29 Nisan tarihli The New Yorker'ın kapağını farklı kurgulamış. Derginin kapağında bir çizim masasındaki bazı belgeleri görürüz. Ama yani en üstteki belge görünüyor tabii bir tek. O belgede de ne yazdığını okumak mümkün değil. Çünkü e, birkaç tanesi hariç, birkaç sözcük hariç bütün sözcüklerin üzerleri karartılmış. karartılmış. Redak, redaction diyorlar. Redaction edilmiş, evet. evet. Hatta bununla da yetinmemiş sözcüğü. Redaktör, pardon. E, hızını alamayıp derginin e, logosunu, o New York logosunu, tarihini, fiyatını ve ne varsa yani, ne bulmuşsa dergide hepsinin üstünü kalemle bir güzel böyle karalamış. E, ama da New Yorker okunuyor. <gülüyor> Gene de Karamala'nın Evet. Karam Karamala'ya hatta ben tarihi bile okuyabildim. Öyle mi? Yani, evet. Büyütüp tarihini bile 29 Nisan diye okuyabildim. Fiyatını okuyamadım. <gülüyor> ee, şimdi e, tabii ki e, Berglit e, hafta içinde yayınlanan e, hafta sonuna yakın hmm. galiba Miller raporu. Maler raporu. Maler. Maler. Malır raporuna e, gönderme yapıyor. Bilindiği gibi bu ABD'de eski e, SDI başkanı ve özel etkili savcı Robert Malır e, Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarına yönelik 22 ay süren soruşmanın ardından hazırladığı o e, büyük rapor e, pek çok bölümleri çıkartılmış halde e, geçen hafta kamuoyuna açıklandı. E, o da buna gönderi yapıyor e, New York'ta. Ee, Sri Lanka olayı üzerine e, Çizim yok Ben e, tanıların Daha doğrusu var Andrea Ar Aroya'nın ki kendisi bir karikatürist değil Bir e, tasarımcı Ama e, çok böyle içten bir kalp üst, içine de Sri Lanka'nın e, Bayrağını koymuş ve Bir kan damlası gözyaşı niyetine e, Akıyor e, Aslında kişiye bir e, çizim Ama ee, ...o şekilde ifade ediyor. Aslında yani Tanora'nın sözleriyle... ...notalamak istiyorum. Ee, yaşananların ve söylenenlerin... ...ne yazıktır ki... ...mizaha gelir, yanı yok, kalmadı. Yok, yok. Evet. evet, evet. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. iyi yanlar, riyatlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İzal Rozental ile Haftanın Karikatürleri